en-nususu. Nasların varit olduğunca rükünleri, sünnetleri ve vacipleri kapsayan namazın sıfatlarını beyan etmek istiyoruz. Min sıfatı salatin nebi Resulullah'ın namazının sıfatından. Evet. Litekune olması için kutvaten lil muslimi müslüman için kutvaten. Örnek olması için. Uyulacak bir örnek olması için. Amelen e, amel olması için Amelen amel ederek bir kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Resulullah'ın şu yani sözüyle amel ederekten salluuke ve raeetumuni namaz kıldığımız gördüğünüz gibi namaz e, kılın südüyle amel ederek ve ileyke siya qu bunun e, işte sana şimdi bunu şey yapacağız. İleyke siyah kuzarike yani bu sıfatları senin önüne sunacağız. İşte sana bu diye. Ke sallallahu aleyhi ve sellem peygamber <gülüyor> efendimiz dedi ki de namaza kalktığı zaman istibale kıblete küple yönelirdi. Ve rafa ve iki elini kaldırırdı ve istekbale bi bi bi ve bi butuni asabiha el kıblete ve yönelirdi ne ile bi butuni asabiha parmaklarının içi ile el kıblete kıbleye yönelirdi yani şimdi mesela diyelim ki biz kıbleye doğru namaz kılıyoruz ellerimizi kaldırdığımız zaman ne yapmış oluyoruz ellerimizi kaldırdığımız zaman şu parmaklarımızın içi kıbleye yönelmiş oluyor yüzümüz nasıl kıbleye yöneliyorsa parmaklarımızın işleyen oluyor oldu. Ve kâle Allahu, Allahu ekber. Allahu ekber. Şimdi mesela e, diyelim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın biz namazın vaciplerini ve rükünlerini gördük. Öyle değil mi? Tabi biz genel hatlarını anlattık. Mesela örnek sıfatu salat ne demek? Şimdi onu söyleyeceğiz. Mesela diyelim ki biz neyi öğrendik? Namazın rükünü dedik. Nedir? Ruku'dur dedik. Öyle mi? Ruku namazın, yani ruku ne demek Arap lugu altında dedik? Yani mucizi olan ruku, elleri noktasında ve vücudu noktasında orta yollu olan, hılkati orta olan bir adamın eğildiği zaman ellerinin dizine ulaşması demek, öyle değil mi? Bu ruku, bunu yapan herkesin rukusu nedir? Yerine gelmiştir, inşallah geçerlidir. Lakin bir de şöyle bir şey var, Resulullah bu rükünü nasıl yerine getirirdi? Yani mesela şimdi göreceğiz işte ne boynunu eğerdi, ne kafasını kaldırdı, sırtına su döksen su sırtının üzerinde düz dururdu. Mesela parmaklarını açardı vesaire, ellerini yanlarından şey yapardı. E bunlar hepsi ne? Bunlar sıfat. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu rüknü, bu vacibi nasıl yerine İşte Mesela biz dedik ihram tekbiri, öyle mi? İhram tekbiri getirdi ve ellerini kaldırdı. Güzel. İyi bu ellerini nereye kadar kaldırırdı? Nasıl kaldırırdı? Mesela bunlar hep ne? Sıfat-ı salat bölümüne giren şeyler. Onun için bundan sonra öğreneceklerimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mümkünleri ve vacipleri nasıl yerine getirdiği, hangi sıfat üzere yerine getirdiği. Bunu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara sallu kemara رَأَيْتُمُونِي اُسَلِّ Yani bakın bana, ben nasıl namaz kılıyorsam siz de o şekilde namaz kılın diye emretmiştir. Bu da bize neyi gösterir? Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın namaz kılarken insanlara öğretme gibi bir görevi olduğundan dolayı bütün e, rukunları, bütün vacipleri Allah'ın hoşuna gidecek en güzel şekilde yerine getirdiğini gösterir. Tamam mı? Birincisini okuduk. Ne dedik? Dedi ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam namaza kalktığı zaman kıbleye yönelirdi. Bunu anlattık zaten. Bu namazın şartlarından olmazsa olmazlarından. Ve ellerini kaldırırdı. Ne ile? Parmaklarının içiyle şeye yönelirdi kıbleye yönelirdi. Şimdi birinci mesele peygamber Aleyhisselatu vesselam ellerini ne zaman kaldırırdı? Yani mesela diyelim hani biz namaza girerken iki fiili birden yapıyoruz. Bir Allahu Ekber diyoruz. Bir de ne diyoruz? Bir de ellerimizi kaldırıyoruz. Öyle mi? Tekbiri mi ellerini kaldırmadan önce getirirdi? Ellerini kaldırır sonra mı tekbir getirirdi? Yoksa aynı anda mı yapardı? Allahu Ekber der o anda da ellerini mi kaldırırdı? Üç tane peygamber aleyhissalatü vesselamın e, namazının sıfatını bize nakleden sahabe üç farklı rivayet getiriyor bize. Üç farklı şekil getiriyor. Birincisi hayne yukebbir. Kana yerfa yedeyi hayne yukebbir. Ne demek bu? Beraber hayne yukebbir. Ellerini tekbir getirdiği zaman kaldırdı. Ya yani bu birinci rivayet. Demek ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam ilk olarak Allahu ekber derken ellerini de aynı anda kaldırdı. 2. Yerfa yedeyi thumma yukebbir ellerini kaldırırdı. Ondan sonra tekbir getirirdi. 3. Kebbe ra semrafe Önce tekbir getirirdi, sonra ellerini kaldırırdı. Demek ki elimizde sahih yollarla peygamberimizin bize namazını vasf üç 3 tane rivayet getirmişler. Ee, tekbir getirirken elleri kaldırmak, 2. önce tekbir getirmek, sonra elleri kaldırmak, 3. elleri kaldırmak, sonra tekbir getirmek. Üçü de sünnette mevcut olan şeyler. 2. soru Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ellerini nereye kadar kaldırırdı? Bu konuda da bize Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın namazını vasfeden sahabeler iki tane rivayet getirmişler. Bir, Peygamberimiz ellerini kana yerfa huva hazwa Yani ne kadar omuzlarının hizasına kadar ellerini kaldırırdı. El omuz hizasına gelecek kadar. Başka bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı vasfederken sahabe ellerini kaldırırdı nereye kadar? فُرُوْعَوْذُنَيْهِ Şu kulak şeyleri var ya فُرُوْعَوْذُنَيْهِ dedi, kulak memeleri dediğimiz yer buraya kadar Peygamberimiz ne yapardı? Ellerini kaldırırdı. Şimdi ne olmuş oldu? İki tane rivayet olmuş oldu. Bazen omuz hizasına kadar kaldırıyor. Bazen şuraya kulakların hizasına gelecek şekilde Peygamber aleyhissalatu vesselam kaldırıyor. Bazı alimler bu ikisinin arasını cem etmek istemişler. Mesela İmam Şafii gibi. Ne demişler? Demişler ki Peygamber elini kaldırdığı zaman erne öyle bir kaldırırdı ki alt sınırı omuzlara gelirdi, üst sınırı kulaklara gelirdi. Sahabeden bir tanesi alt sınırı şeye katıp e, hesaba katıp omuz hizası demiştir. Sahabeden bir tanesi de üst sınırı hesaba katıp ne demiştir? Kulaklarının ucu demiştir. Tabi bu bir görüş, sadece bir ihtiyat İki tane hadisin arasını şey etmek. Lakin bunun yerine mesela nerede şeye gidilir? Nerede hadislerin arası cem edilmeye gidilir? İki tane hadisin arasında çelişki görüldüğü zaman. Öyle mi? Biz zaten peygamber Vesselam'ın rukunleri ve vacipleri eda ederken izlemiş olduğu sıfata baktığımız zaman hiçbir zaman tek bir hal üzerine sabit olmamıştır peygamber Aleyhisselam. Öyle mi? Hiçbir zaman tek bir hal üzerine sabit olmamıştır. Niye? Belki de namaz kılanlara rahatlık olsun. E, belli bir hal, belli bir şekil olmasın ki insanlar bu konuda sıkıntıya düşmesinler diye belki de Resulullah sallallahu aleyhi ve rahat davranmıştır. Ama elleri kaldırmada, ellerin yerinde okunan dualarda görüyoruz ki sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve değiştiriyor. O zaman hali bu olan bir konuda iki tane hadis farklı diye arasını birleştirmenin anlamı ne değildir? Yoktur. Bir de bu ne vaciplerdir, ne de rükünlerdir. Hani olmazsa olmazlar değil ki e, arasını birleştirelim vesaire. Bu zaten yapılsa güzel olan, yapılmasa da sorun olmayan baptandır. Tamam? Evet, devam <gülüyor> edelim. Suma yumsigu şimalahu sonra tutar. Şimalahu yeminihi yönünü yemini. Sonra tutar. Neyi tutar? Şimalının <gülüyor> yönünü. Yok, şimalahu <gülüyor> sol elini. بِيَمِنِهِ sağ eli ile tutar وَيَدَعُهُمَا وَيَدَعُهُمَا ve göğsünün üzerine koyar o ikisini göğsünün üzerine koyar Neyi söylüyor? Diyelim ki adam namaza girdi Allahu Ekber dedi tekbirini getirdi ondan sonra ellerini bağlayacak öyle değil mi? Nasıl bağlayacak elini? Sol elini sağ eliyle tutacak ve ellerini nereye koyacak diyor? Göğsünün Üzerine koyacak, sol elini sağ elle tutacak ve ellerini göğsünün üzerine koyacak. Şimdi bu namazda elleri nereye bağlanmasıyla alakalı? Namazda eller nereye bağlanacak? İki tane mesele var bizim giden sıfat. İki, ne şekilde bağlanacak? Namazda elleri nereye bağlayacak? İki, ne şekilde bağlayacak? Şimdi burada çok kısa bir şey vermiş, burada çok kısa bir cümleyle mevzu geçmiş. Biz şimdi birincisi bu sol eli sağ elle tutma meselesine geleceğiz. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam onun namazını bize vasfeden bütün sahabeler işte gerek Ebu Hurayra olsun, gerek Vâil İbn Hucr olsun, gerek diğer sahabeler olsun. Mutlak vaziyette Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sol elini sağ eliyle ne yaptığını tuttuğunu söylüyorlar. Öyle mi? Bunda hiç şey yok. Peygamberimiz sağı sol ile tutardı. Hatta bir gün İmam Ahmed'in müsteridideki bir rivayette Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şeyden geçerken, mescitten geçerken adamın biri tersini yapmış. Yani So, sağ elini sol eline tutmuş şekilde bağlamış. Peygamberimiz namazın içinde adamın elini açıyor. Tekrardan sağı solun üzerine bağlıyor ve kendisi de diyor ki biz bütün peygamberler namazımızda sol elimizi sağ elimizi tutmakla emrolunduk. Biz bütün peygamberler namazda sol elimizi sağ elimizle tutmakla emrolunduk. Demek ki o zaman musalli namaz kıldığı zaman mutlak mahiyette dikkat etmesi gereken şeylerden biri son elini sol elinin üzerine koyacak. Peki ellerini nereye koyacak? Yani vücudunun vücudunda nereye koyacak? Bu konuda alimler arasında biliyorsunuz ihtilaf var. İmam Ahmed ile İmam Ebu Hanife'ye göre ellerini şeyin altına koyacak. Göbeğin altında bağlayacak. Tamam? İmam Şafii'ye göre göbeğin üstünde ama göğsün altında bağlayacak. Öyle mi? İmam Mali'ye göre iki rivayet var. Bir, ellerini göğsünün üzerine bağlayacak. iki ellerini salacak. Ellerini hiç ne yapmayacak? Ellerini hiç bağlamayacak. İmam Ahmed'ten yine bir rivayete göre ellerini göğsünün üzerinde bağlayacak. Ve ehli hadise göre hasseten de sonradan gelen alimlerin yani hadis ehlinin çoğuna göre ellerini nerede bağlayacak? Ellerini göğsünün üzerinde bağlayacak. Ne oldu o zaman bize? İmam Ebu Hanife'den tek mezhep. Ne? Elleri Göbeğin altında. İmam Ahmet'ten iki mezelik. Bir tane göbeğin altında ki genel yaygın olan da o onlarda. Bir tane deney, bir tane de şeyin üzerinde göğsün üzerinde. İmam Malik'ten iki tane rivayet. Bir tanesi göğsün üzerinde, bir tanesi deney ellerini salacak, hiç bağlamayacak. İmam Şafi'den göbekle şey arasında, göbekle e, göğüs arasında. Niye peki böyle bir durum olmuş? Yani gerçekten mesela biz e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazının sıfatını bize nakleden sahabeler ve Peygamberimizden bunların hepsini nakletmiş de ondan mı böyle bir şey olmuş? Yoksa gerçekten tarihteki en ilginç meselelerden bir tanesi çok acayip bir şekilde bu kadar fikir çoğalmış. Ama Peygamberden bu konuda hadis yok. Hatta biraz sonra size bir şey yani ve bir mezeple alakalı çok acayip ilgi çekici bir şey. Şimdi bunun sebebi şu. Ee, birincisi Ebu Davud'da, İbn Huzeyme'de ve İbn Hucur'un hadisi var. Diyor ki: "Sallallahu aleyhi ve sellem, "fawada yedeh el ala yedeh el-yusra ala Ben peygamberle beraber namaz kıldım. Sağ elini sol elin üzerine, göğsünün üzerine koydu. Öyle mi? Bu bir. İkinci hadis ne? İkinci hadis ise işte İmam Ebu Davud'un ve başkalarının tabi aynı zamanda Ebu Hureyre'den ve Hazreti Ali'den özellikle Hazreti Ali'den. Mine sünneti, mine sünneti diyor Hazreti Ali. E, avuçların, avuçların üzerinde göbeğin altına konmasıdır. وَدْعُلَ أَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ مِنَ السُّرَّةِ وَدْعُلْ أَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ Bu da Hazreti Ali'den naklediliyor. Yani diyor ki sünnet, biz daha önce ne demiştik? Hatırlıyorsanız buluğu... Meram'da mı söylemiştik anlatırken? Evet öyle hatırlıyorum. Demiştik ki sahabenin rivayeti iki kısma ayrılır. Öyle mi? Tabi sayh olmak kaydıyla. Bir, mevkuf olanlar vardır. Yani sahabenin kendi sözü olanlar vardır. Bir de sahabenin her ne kadar kendi sözü olsa da, kendi görüşü olsa da sanki peygamberin sözüymüş gibi olanlar vardır. Yani hükmen merfe olanlar vardır. Neydi bunlardan bir tanesi? Mine sünneti demesi gibi. Öyle mi? ve da biz Resulullah'ın zamanında şöyle şöyle yapardık yani neyi kastediyor Resulullah bizi görürdü ama bize ne yapmazdı inkar etmezdi hani ikrar takriri sünnet olduğunu ifade etmek istiyor veya ahiretle ilgili veya uta ibadetle ilgili bir şey söylüyor yani ra'in ve iştihadın kendisinde hiçbir şeyi olmayan, mahalli olmayan ahkam meselesinde bir şey söylüyorsa sahabe. Mutlaka bunu birinden öğrenmesi lazım. Sahabenin de muhbiri ancak kimdir? Resulullah aleyhissalatu vesselam'dır. Onlara haber veren. Veya gaybi bir olay anlatıyor. Ya geçmiş tarihten veya da gelecek tarihten bir olay anlatıyor bize. Bunun şartı neydi? İsrailiyattan alan bir sahabe olmamak kaydıyla. Öyle mi? İsrailiyattan alan bir sahabe olmamak kaydıyla. Bunların her ne kadar sözleri anlattıkları hadis literatüründe mevkuf olsa da lakin nedir demiştik? Hükmen merfudur. Yani sanki Resûlullah söylemiş gibi. Hazreti Ali ne diyor? Mine sünneti. Bu sünnettendir diyor. Yani göbeğin altına koymak. Lakin tabi bunun şeyinde, bu hadisin senedinde hem Ebu Hureyre'den gelen hem Ali'den, hem Ali anh'tan gelen rivayetin senedinde kim var? Abdurrahman İbn-i İshak el-Vasiti. İmam Nevi diyor ki, bütün cerh ve tadil imamlarının ittifakıyla bu adam zayıftır. Bütün cerh ve tadil imamlarının ittifakıyla bu adam zayıftır. Yani ne demek bu? Hiç kimse bu adamın sözüne güvenilir diye bir şey söylememiş. Hani bazı raviyer vardır mesela, bazı imamlar onu cerh ederler, bazı imamlar derler ki, hayır sikadır veyahut da sizin dediğiniz kadar değildir derler mesela. Yani tamam belki hafzında problem var ama bazen hadislerine de güvenilebilir. Özellikle şahit veyahut da mutabihatı olunca ne yapılır? Güvenilebilir derler. Bu adam böyle bir adam da değil. Yani bu adam nedir? Bütün ceh ve ta'dil imamlarının ittifakıyla bu adam zayıftır diyor. Ve bu hadisi de nedir? Bu hadisi de aynı zamanda zayıftır. Çünkü hadisin medarı, hadisin tüm şeyi bu adamın üzerine dönüyor. Bütün yollarında bu adam var, çıkış yeri bu adam. Ve doğal olarak ne olmuş oluyor hadisin ana dayanağı bütün imamların ittifakıyla zayıf olan bir adam olmuş oluyor yani bu şeyi söylüyorum elleri şeyin altına koymak göbeğin altına koymak bir de tabi şöyle bir şey var bir de bu konuda bir yine Wa'il bin Hucur'dan şöyle bir hadis naklediliyor ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namaz kıldım sağ elini sol elin üzerine şeyin altına koydu göbeğin altına koydu diye bir de böyle bir hadiste rivayet ediyor. Lakin problem şurada bu sağ elini sol elinin üzerine koydu. Bu zaten bütün yollarda hadisin ittifakı. Yani Vair İbni Hücur hadisi normalde peygamberle beraber namaz kıldım. Sağ elini sol elinin üzerine koydu. Bu ravilerin hepsini ittifak ettiği nokta. Ziyade bir noktası neresi? Bazı ravilerin ziyade olarak getirdiği ala sadrihi. Göğsünün üzerine koydu kısmı bazı ravilerin ziyadesi. Bazıları da ''Hayır bak şu ziyade de var ama, göğsün üzerine var ama şu ziyade de var. Ne? Göbeğin altına da koydu.'' diyor mesela. Bu da ne hikmet ise 8. ve 9. asırdan sonraki kitaplarda çıkmış. Yani ondan önce mesela o kadar Ebu Hanife'nin, İmam Ebu Hanife'nin rahimahullah, mezhebini nakleden kendi imamları, kendi hadis kitapları, kendi fıkıh kitaplarının içerisindeki hadis kitapları, tahiric eden kitaplar. Çünkü Hanefilerin içinde büyük şeyler var, büyük muhaddisler var. Hiçbiri bu hadisle ne yapmamış? Hiçbiri bu hadisle istidlal yapmamış. Yani böyle bir hadisi kitaplarına bile almamışlar. Demek ki bu sonradan birilerinin e, uydurduğu bir şey. Yani 8. 9. asırdan sonra kendi mezheplerini tam desteklesin diye uydurmuş oldukları bir şey. Yine ilginçtir, Hanefilerin, hadisçilerinin hemen hemen hepsi bu göbeğin altına bağlamar rivayetinin zayıf olduğunu da söylüyorlar. Yani göbeğin altına bağlanma rivayetinin zayıf olduğunu da söylüyorlar. Dedik İmam Malik'ten ne gelmiş? İmam Malik'ten ise onun da ellerini saldığına ve ellerini bağladığına dair rivayetler var. Şimdi normalde e, İmam Malik'in daha önce akide dersinde bir şey anlatmıştım. Hatırlıyorsanız inşallah onu tekrardan hatırlatalım. Bir imamın mezhebini kendinden nakleden farklı farklı sahabeleri var. Tamam mı? İmamların ashabı var. Mesela İmam Ebu Hanife'nin bize mezhebini kim naklediyor? İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed İbnil Hasan, bir de İmam Züfer. Öyle değil mi? Şimdi üç tane adam oldu, öyle mi? Üç tane adam olmuş oldu. İmam Ahmet'in demiştik mezhebini bize nakleden kaç kişi var? Hatırlıyor musunuz? Altı kişi var demiştik. Öyle değil mi? İmam Ahmet'in bize mezhebini nakleden altı tane insan var. Bunlar kim işte Kendi oğlu Abdullah, Salih, kendi yeğeni Hümeyt, ondan sonra Halal, ondan sonra Mervezi, ondan sonra ee... Ben hasıb. Altı tane mesela İmam Ahmed'in mezhebini bize nakleden insan var. İmam Malik de aynen böyle. Yani hatta İmam Malik'in öğrencileri diğer imamların öğrencilerinden en fazla olan. Sebebi ne? Muvatta'yı o zaman ders olarak okuttuğundan ötürü. İmam Muvatta biliyorsunuz e, İslam'da en saygı kaynaklardan bir tanesi İmam Malik'in hadis kitabı olan Muvatta kitabı. İmam Malik o dönemde kendi öğrencilerine muvatta'yı okutuyor, ders olarak okutuyor. Tabi muvatta'yı okuturken fıkhı, fıkhı da şey yapıyor. Yani kendi fıkhını muvatta'yı okurken insanlara ne yapıyor? Muvatta'yı okurken kendi fıkhını aktarıyor. E şimdi sırf Kadı İyaz tertibül medarikte İmam Malik'ten bin tane muvatta'yı dinleyen adamı anlatıyor. Bin tane İmam Malik'ten muvatta'yı dinleyen adam. Ne demek? Bu bin tane İmam Malik'in görüşlerini aynı zamanda nakleden adam demek. Öyle mi? Onun için İmam Malik'ten bu konuda kendi ashabından en meşhur olanlardan bir tanesi İbnül Kasım İmam Malik'in elleri bağlamadığını, elleri açtığını söylüyor. Hatta mezhepte el bağlamayacağını söylüyor. Yani el bağlamanın kerih olduğunu söylüyor. Lakin İmam Malik muvatta da hadis olarak kabd hadislerini naklediyor. Yani Peygamber ellerini bağladığına dair hadisleri naklediyor. Bu da neyi gösterir? İmam Malik'in, çünkü niye diyeceksiniz? İmam Malik bir hadisin rivayet ettikten sonra eğer onunla amel etmeyecekse onun altına mutlaka not düşüyor. Ne diyor? Diyor ki bu, bu da muvatta ile ilgili aklımızda bilgi olarak bulunsun. Bu hadis Medine ehline ameline muhaliftir. Bu hadis Medine ehline ameline muhaliftir. Niye? İmam Mali'ye göre hüccet nedir? Medine ehlinin amelidir. Çünkü onlar bizzat peygamberi görmüştür. Peygamberle beraber yaşamışlardır. Fiili sözler e, ihtimali olsa da onlar bizzat peygamberin uygulamasına şahit olmuşlardır. Onun için Medine ehlinin ameli, onun için nedir? Hüccettir. Burada böyle bir kayıt da düşmüyor. Yani bu peygamberimizin ellerini bağladığına dair rivayetleri naklettikten sonra böyle bir kayıt da ne yapmıyor? Böyle bir kayıt da düşmüyor. Ve ashabından, kendi ashabından İmam Mali'nin el bağlama görüşünde olduğuna dair İmam Mali'nin görüşlerini zikredenler de var. Ha şimdi bunların arasını nasıl tercih edeceğiz, nasıl tevfik yapacağız o bizim işimiz değil, o maliki mezhebinde mutahassis olan insanların işi, sadece bilgi olsun e babında bunu yaptım, bunu söyledim, tamam. Mesela dedim ya ilginç bir şey söyleyeceğim size, şafiler dedik ne diyorlar, şafiler diyorlar ki eller göğsün altında göbeğin üzerinde bağlanır. İmam Nevevi mecmu kitabında, mecmu kitabı ne? Şafilerin en büyük ve en çok delillerini zikredilmiş olduğu aynı zamanda fukul mukaren olan bir kitap. Yani bütün mezhepleri, bütün mezheplerin delillerini zikreden sonra Şafi'nin mezheplerini, İmam Şafi'nin mezhebini tafsilatıyla zikreden bir kitap. Öyle mi? İmam Nevevi'nin yazmış olduğu tamamlayamayıp ondan sonra gelen iki farklı âlimin tamamlamış olduğu bir kitap. Şimdi İmam Nevevi Mecmu kitabında diyor ki, Ashabımız dedi ki, eller göğsün altına göbeğin üzerine bağlanır ve delil olarak da diyor Vail ibni Hücrün Peygamberle beraber namaz kıldım aynen ibareyi söylüyorum o Peygamberle beraber namaz kıldım o sağ elini sol elin üzerine göğsünün üzerine bağlardı diye yani na, e, mezheplerine delil olarak almış oldukları hadis eli göğsünün üzerinde bağlamaya yönelik öyle mi? uygulama olarak zikretmiş oldukları mezheb eller Göğsün altında ne yapılır? Eller göğsün altında bağlanır diye. Onun için ne maalesef? Onun için bu mesele insan baktığı zaman nereden çıkmış? Niye bu kadar karışmış? İnsan pek ne yapamıyor? Pek anlayamıyor. Onun için hadislerin içerisinden en sahih olanı bu bapta varit olan hangisidir? Vail İbn-i Hucur'un ve şahitleriyle beraber tabii Peygamber Vesselam'ın ellerini Göğsünün üzerine bağladığına dair nedir? Göğsünün üzerine bağladığına dair rivayettir. Lakin dikkat ederseniz ne demiştim konunun başında? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Ellerle ve mezheplerin görüşüyle ilgili anlaşılmayan bir şey yoksa? Demiştim ki Vair ibn Hücrün hadisi iki parçadan müteşekkil. Birinci parçası bütün ravilerin üzerine ittifak ettiği sağ eli sol elin üzerine ne yapması? Koyması. İkinci kısmı göğsünün üzerine koyması. Bunu hadisi bütün rivayet eden raviler değil, sadece kim demiştim? Bazı raviler rivayet ediyorlar. Daha önce biz bir hadise yapılan ziyade ile ilgili bulugul Meram'da bazı bilgiler anlatmıştık öyle değil mi? Bazı alimler o ravi zayıf kabul ederse bu ziyadeyi de ne kabul ederler? Bu ziyadeyi şaz kabul ederler. Öyle değil mi? Bu ziyadeyi şaz. Bazı alimler ziyadeyi yapanı sika kabul ederlerse ve ziyade eğer öncesine de muhalif değilse, o zaman ne derler? Ziyadetü sika, siqah'ın ziyadesidir ve makbuldür derler. Öyle mi? Doğal olarak bazı alimler bu rivayetlerde teferrüt eden, yani bu ziyadeyi ekstra getiren ravileri zayıf kabul ettikleri için bu hadise de zayıf demişler. Yani bu şekliyle göğsünün üzerine bağlardı şekline ne demişler? Zayıftır demişler. Tabi bu uzun bir mesele yani niye zayıf vesaire işte teferrüt etmiş mi, etmemiş mi, sika mı, zayıf mı vesaire. Lakin dediğimiz gibi her ne kadar hadiste kelam olsa da, hadiste problem olsa da bu konuda varit olmuş olan en sağlam hadis gene hangisi? Gene elleri göğsün üzerine bağlama hadisi. Peki nasıl bağlayacak ellerini? Yani nerede? Tamam göğsün üzeri yeri belli. Peki elleri nasıl yapacak? Sünnette iki tane rivayet var. Bir, vada' Yani eli elin üzerine koyma şeklinde. Bu şekilde vada bu. Yani böyle koymak şeklinde. Bir de kabıt. Yani bir eliyle diğer elini tutmak. Öyle mi? Demek ki iki tane şey var. İki tane sünnette rivayet var. Birincisi vada, bir eli bir elin üzerine koymak böyle bu şekilde. İkincisi ise ne? İkincisi ise kabıt. Yani bir elle bir eli bu şekilde tutmak. neresine koyacağız peki? Ne diyor? Kana'n-nasu yumaruna İnsanlar emre olunurlardı. Ne ile emre olunurlardı? Sağ ellerini sol elin bileğine, alal alarıs ala ve saide. Bileklerine ve ota sahid kısmına, şu kol kısmına. Şurayla şuran arasına sahid diyoruz şu kısım. Ya da buraya koymakla emre olunurlardı. Tamam? Ya buranın üzerine koyacak. Artık buraya kadar yolu var. Şeye kadar, dirseğe kadar. Dirseğe dirseği tutmamak kaydıyla. Tabii Dirseğe yetişene kadar elini istediği yere ne yapabilir? Koyabilir. Veya şöyle de yapabilir. Bu da rivayetlerde var. Yani peygamberimizin bir elini avucunun içini diğerinin üzerine koydu. Bilekten tutmak bir de şuradan tutmak. Anlaşıldı? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Devam edelim. Sümme sonra istiftahı istiftahı yapar. <gülüyor> Valem yekun olmadı sallallahu aleyhi ve sellem peygamber. Yuda vemu Yuda vemu e, ala istif, istiftahim istiftah e, et, e, tek bir istiftah üzerine devam etmiyordu kim peygamber aleyhissalatu vesselam fe kullul istiftahatis sabitati peygamberimizden sabit olan bütün istiftahlar Anhu yajuzul istiftahu biha onun ile namaza açmak caizdir. Ve minhâ onlardan bir tanesi de nedir? Subhanekallâhumme ve bihamdik. Allahu subhâneke allâhumme ve bihamdik ve tebârakesmuke ve teâlâ cedduke ve lâ ilâhe gayruk. Bunlardan bir tanesi de nedir? Bunlardan bir tanesi de budur. Biz ne demiştik? Biz demiştik ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan birçok farklı istiftah varit olmuştur. Ne gibi demiştik bir tanesi bunun gibi, bir tanesi ne gibi demiştik Ali radıyallahu anh'tan var olan enam suresine geçen ve cehet u cihel iller zifet ard demiştik. Bir tanesi Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan Abu Hurairan'ın nakletmiş olduğu Buhari ve Müslüm'de Allahum ve bagid beyni ve beyne khatayaya, kema baget beyne al-Mashri ve al-Maghribi diye devam eden dua. Bir tanesi neydi di? Hazreti Aisha'nın Peygamberimiz gece namazından kalktığı zaman derdi ki gece namazını şununla istifade ederdi. Allahumme Rabbi Cebrail'le ve Mikail'e ve İsrail'e diye başlayan dua. Bunlar hepsi peygamber aleyhissalatu vesselam'dan varit olmuş. burada şeyh almamış bunların metinlerini ama herhangi bir zikir kitabında çok rahat bir şekilde bulabileceğimiz yani zikirleri toplayan bir kitapta bulabileceğimiz dualar bunlar. Bunlar neyi gösterir? Bunlar peygamberimizin bir hal üzere devam etmediğini bilakis namazlarını farklı farklı dualarla açtığını gösterir. Biz demiştik nedir? Peygamberimiz A'rabiye namazını öğrettiği zaman A'rabiye bir şey diyordu. Sizden biri namaza durduğu zaman tekbir getirdikten sonra ne yapsın? Allah'a hamd etsin. سُمَّ يَحْمَدِ اللّٰهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ Allah'a hamd etsin ve Allah'ı övsün. Yani tekbir getirdikten sonra Peygamberimiz A'rabiye, Allah'a hamdı ve övgüyü emrediyor. E böyle olunca da, bu defa biz bakacağız peygamberimiz bu hamd ve övgüyü nasıl yapmış? Demek ki mutlak hamd ve övgü aslında maksudu yerine getiriyor. Yani bir adam namaza durduğunda mutlak Allah'ı övüp yüceltti mi, şey maksud yerine gelir. Lakin peygamberimiz bunu farklı farklı dualarla yapmış. E biz şunu biliyoruz ki her birimiz, peygamberden daha güzel Allah'ı övebilecek, peygamberden daha güzel Allah azze ve celle hamd edebilecek başka bir varlık yoktur. Çünkü onun Neyin onun hoşuna gittiğini en iyi bilen yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun için khaseten ilim talebeleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi tek bir istiftah üzerine değil bütün istiftahları ezberleyip farklı zamanlarda farklı istiftahlarla namazlarını yapmaları lazım, açmaları lazım. Lakin karşısındaki, karşımızdaki ammi bir adamdır, avamdan bir adamdır. Öyle mi? Ee, ezberleyemez, öyle bir gücü yoktur. Bir tanesini ezberler, gücün nispetince, Sünnete ne yapar? Sünnete muvaffakat eder. Bunun hikmetlerinden bir tanesi de nedir? Şudur. İnsan sürekli aynı duayı yaptığı zaman, dua belli bir yerden sonra ne oluyor? Monotanlaşıyor. Artık o duanın manaları insanın üzerinde etki etmiyor. Lakin o dua değiştiği zaman, farklı şekilde yapıldığı zaman, zamana göre, duruma göre, münasip olan yere göre yapıldığı zaman, o zaman ne yapar? O yapılan istiftah hem namaza giriş mahiyetindedir, anahtar mahiyetindedir, hem de insanın üzerindeki etkisi çok daha büyük olur. Evet. ثم <gülüyor> sonra der diyor, أعوذ billahi Allah'a sınırım من racim racimi şeytan şeytandan Allah'a sınırım بسم الله rahim diyor. ثم يقرأ sonra okur فتحة Fatiha eee Fatiha'dır kitabın. Fatiha'dır kitabın. Kitabın eee başlangıcı olan Fatiha'dır. Fez onu bitirdiği zaman da der amin amin amin der. Evet. Şimdi Allah azze ve celle ayet-i diyor ki: "Fe iza qara'tel Kur'ane fastaiz billahi min eş-şeytanir Kur'an okuduğunuz zaman racim olan şeytanın taşlanmış olan şeytanın şerinden ne yap Allah azze sığın diye tabi peygamber Aleyhisselatü vesselam da bu emri Allah azze yapmış olduğu emri bütün namazlarında ne yapıyor uyguluyor yani peygamberimiz kıraate başladığı zaman namazın içerisinde şeytanın şerinden Allah'a sığındıktan sonra ne yapıyor ee, istiğaze yapıyor peygamberimizden varid olan istiğaze şekilleri ahuzu billahi mina şeytanı racim bu bir sünnet olarak iki Eûzu billâhi's-semîi'il-'alîm mineş-şeytânir-racîm. Bu ikincisi. ikinci lafız. Üçüncüsü Eûzu billâhi mineş-şeytânir-racîm ve yaûta Eûzu billâhi's-semîi'il-'alîm mineş-şeytânir-racîm min hemezihi ve nefhihi ve nefthihi. Tamam? Peygamber Efendimiz de bu üç şekilde şeytanın yani ne demek şeytanın sihrinden, şeytanın dokunmasından, ya yani şeytanın vereceği delilikten, şeytanın üflemesinden ve şeytanın sihirinden veya şiirinden Allah'a ne yaparım, Allah'a sığınırım. Bunlar Peygamberimizden istiaze ile ilgili varit olmuş olan şeyler. Ve genelde cumhur ulemaya göre, alimlerin çoğuna göre istiaze namazda her rekatta değil, sadece giriş rekatında ne yapılabilir? Sadece giriş rekatında yapılabilir diye söylemişler cumhur ulemanın görüşü bu yönde. Bismillahirrahmanirrahim e gelince. Geçen de söylemiştik, demiştik ki Besmele ile ilgili iki tane ne var? İki tane mesele var. Bir, Besmele Fatiha'dan bir ayet midir? İkincisi? açıklan mı okunacak, gizli mi okunacak? Şimdi Besmele ile alakalı, Besmele ayet midir değil midir? Ee, Kur'an-ı Kerim'den. Bu konu çok böyle ihtilafın dallandığı meselelerden bir tanesi ve her bir grubun Kendine çok farklı farklı delillerle istidlal yapmış olduğu, yani böyle sayfalarca devam eden bir şey, sayfalarca devam eden bir ihtilaf. Besmele Kur'an'dan bir ayet midir yoksa Kur'an-ı bir ayet değil midir? Lakin ben şunu söyleyeyim inşallah. Diyelim ki alimler bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Racih olan görüşle Besmele hem Fatiha'nın başında bir ayettir, hem de Kur'an'ın bütün beraat suresi hariç, Kur'an'ın bütün sürelerinden bir ayettir. Neden? Yani o tartışmalar işte vesaire vesaire oralara hiç girmeden. Ee, çünkü şu sebepten ötürü sahabe Kur'an olmayan bir şeyi Kur'an'ın mushaflarına yazmaları düşünülemez. Sahabenin Kur'an'dan olmayan bir şeyi Kur'an-ı Kerim'in sayfalarının arasına yazmaları düşünülemez. Öyle değil mi? Çünkü biliyorlar ki kendilerinden sonra gelecek olan nesil onların o yazmış olduğu Hazreti Ebubekir toplarken bir de sahabenin icması onun üzerine oluşuyor. Hz. Ebu Bekir bu işi yaptığında e, o kitabın arasındaki her şeyi insanlar ne olarak algılayacaklar? Kur'an-ı Kerim diye algılayacaklar. Yani bizim şu an gösterdiğimiz hassasiyetin milyon katına sahip olan sahabenin böyle bir duyguyla e, Kur'an'ın içine Kur'an'dan olmayan bir şey yazmaları ne yapılamaz? Mümkün olamaz. Bir de sünenlerde şöyle bir rivayet var. Hem İbni Abbas'tan hem başka sahabelerden. Biz... Peygambere besmele in, inmedikçe Peygambere besmele inmedikçe. Yani şey kastı vahiy olarak kast ediyor semadan inmedikçe biz surelerin bittiğini anlamazdık. Yani hani besmele indi mi? Bir önceki sure tamam bitti. Şimdi Kur'an-ı Kerim neye başlıyor? Yeni bir sureye başlıyor. Biz bunu ne yapardık? Biz bunu buradan anlardık diyorsa sahabe. Böyle olunca da e, biz neyi anlıyoruz? Biz anlıyoruz ki besmele Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir ve aynı zamanda da Fatiha'nın başında da, başından da bir ayettir. Peki ayet değil diyenler mesela ne, neyi delil almışlar kendilerine? Besmele Kur'an'dan bir ayet değildir gibi bir rivayet yok. Yani mesela sahabenin biri demiş ki peygamber namaza başladığı zaman namazı Fatiha ile açardı. Tamam? Bu adamlar da demişler ki eğer peygamber namazı Fatiha ile açarsa o zaman demek ki nedir? Besmele ayet değildir. Niye besmele ile açardı demiyor da niye? Oysa peygamber namazı zaten şeyle açıyor. Nedir ismi? istiftahla açıyor. Öyle değil mi? Yani Besmele'den de Fatiha'dan da önce ne var? İstiftah var. Burada sahabe neyi kastediyor? Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın hani açıktan yapmış olduğu ilk şey Fatiha suresiydi. Yoksa surenin neresini yani istiftah dediği şey illaki şey değil. Yani Fatiha elhamdülillah rabbil alemin kısmından başlıyor değil. Yani Fatiha suresiyle başladığını kastediyor. Yoksa birçok rivayette biz Fatiha'dan önce neyin okunduğunu biliyoruz? İstiftah duasının okunduğunu biliyoruz. Mesela nedir? İşte Kur'an'da öyle bir ayet vardır ki o ayet sahibine ne yapar? O ayet sahibine şefaat eder. 30 ayettir. Ne gibi? Mülk suresi mesela. E Mülk suresinin ayetlerini saydığımız zaman 30 tane ayet var. Besmelesiz otuz tane ayet var. Besmele ile beraber 31 tane ayet olmuş oluyor. Oysa şunu herkes biliyor ki ayetlerin durduğu yerler çoğunda ihtilaf var zaten. Yani ayetin durduğu yer tam neresi? Bir sonraki yerde mi duracağız? Yoksa burada o durak işareti konulan yerde mi e, duracağız mesela? Bu zaten ihtilaflı bir şey. İhtilaflı bir okumayla alakalı bir e, durum. Yani bundan böyle çünkü ayetlerin hani tertibi değiştiği için diyelim ki biri Ali e, semiyun alimde durmuş, biri birkaç satır sonra mesela e, durmuş. Bu değiştiği için bu sayı hemen ne yapabilir? Bu sayı hemen zaten değişebilir. Mesela neyi delil almışlar? İşte ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Öyle mi? Kulum elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman ben şöyle şöyle derim. Er Rahim dediği zaman ben şöyle şöyle derim. İşte bak burada Allah Azze ve Celle Fatiha'da Besmele'yi zikretmemiş. E, kutsu olan bir e, hadiste diye. Böyle yani sarih olmayan, e, içerisinden bu mana çıkarılabilecek olan lafızlardan e, bunu çıkarmışlar. Oysa böyle olmaz. Öyle değil mi? Yani sahabenin bunu Kuran-ı Kerim'in sayfaların arasına yazmış olmaları ve sahabenin yine bunu Resulullah'a indirildiğini söylemeleri bize neyi gösterir? Bunun da Kur'an-ı Kerim'den bir ayet olduğunu gösterir. O zaman bu ne demek? Eğer biz buna Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir dersek Fatiha ile beraber bunun da ne yapılması lazım? Okunması lazım demektir. İmam İbn Hazm'ın bir görüşü var. Yani değişik bir görüşü var. Diyor ki biliyorsunuz peygamber ailesatı vesinden kıraat kıraat ilmi diye bir ilim var. Kıraat ilmi ne demek? Yani Kur'an-ı Kerim'in okunuşuyla alakalı farklı farklı rivayetler var ama bunların hepsi sahih. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde okuduğuna dair sahih olan yedi tane kıraat var veya kimisine göre dokuz, kimisine göre on tane kıraat var. Bu okuduğu kim, kimin hangi imamın kıraati üzerine okuyorsa ve o kıraatte de Fatiha ayetse, onu okuması namazı bozulur diyor. Ama yok okuduğu imama göre Besmele ayet değilse, eğer hani Besmele'yi kıraat olarak okumamışsa o zaman bozulmaz diye onun da böyle bir şey var. Onu da böyle bir görüşlerin arasını birleştirme metodu var. 2- Nasıl okuyacak Besmele'yi? Normal zaten insan kendine namaz kıldığı zaman sessiz okuyor da imam olarak namaz kıldığı zaman insan Besmele'yi nasıl okuyacak? Şimdi bu konuda farklı farklı rivayetler var. Bunlardan bazısı Peygamber Peygamber'in namaz kılarken Besmeleyi yüksek sesle okuduğuna dair yani Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye bunlardan bazısı da peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sessiz namazlarda dahi besmeleyi açıktan okumadığına dair. Mesela örnek olarak sıra olarak söylüyorum. İmam Bukhari'nin ve Müslüm'ün ittifak ettiği bir hadiste Enes radıyallahu an diyor ki ben peygamberle, Ömerle ve Osman, Ebubekir, Ömer ve Osman'ın arkasında namaz kıldım hepsi namazı neyle açarlardı? Kanu ya steftipouna salataya bi fatihah mı diyor? Bi alemi. Öyle mi yani ben Ebubekir'in Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın arkasında namaz kıldım. Bunların hepsini ne yaparlardı namazlarını? Elhamdülillahirabil alemi diyerekten başlarlardı. Aynı hadisin İmam Müslim'ün rivayetinde ne diyor? La yezkuron bi ismillahi لَا فِي أَوَّلِهِ la fi آخِرِهِ Yani ne kiraatın başında ne sonunda böyle bir şey ne yapmazlardı? Böyle bir şey yapmazlardı. İmam Ahmet İmam Nesai'nin rivayetinde ne diyor? la يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرحيم. Öyle mi? Yani onlar şey yapmazlardı. Estağfurullah İmam Ahmet ile İmam Nesai'nin rivayetinde كَانُوا يُسِرُونَ بِسْمِ rahmani الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Bismillahirrahmanirrahimi gizlerlerdi diyor. İbni Huzeyme'nin rivayetinde ne diyor? İbni Huzeyme'nin rivayetinde "Kanu la yehharun bi Bismillahirrahmanirrahim." Yani açıktan okumazlardı. Öyleyse ne olmuş oluyor? Yani bu rivayetleri bir araya topladığımızda bazı alimler bu hadis me'luldür demişler. Yani bu hadiste illet vardır. Ondan dolayı bu hadis ne yapılmaz? Amel edilmez. Birinde okumadılar diyor. Birinde Fatiha okudular diyor. Birinde gizlediler diyor. Birinde vesaire. Ondan dolayı diyorlar bu hadis illetli bir hadistir. Biz bu hadisi kabul etmeyiz. Bazı hadislerde muhakkik olanlar, diyorlar ki bu hadiste bir illet yoktur. Bu hadiste bir illet yoktur. Neyi kastediyor Enes? Yani okumazlardan kastı, yani açıktan okumazlardı. Hani nefiye diyor ya, Bismillah Müslüm rivayetinde, Bismillah ne kıraatin başında ne de sonunda Bismillah'a okumazlardı diyor. Ama farklı yollarda diyor bunu açıklıyor zaten. Yani etmezlerdi. Gizli bir şekilde ne yaparlardı? Gizli bir şekilde okurlardı. Bu da diyorlar sünnet olan, burada Hadis maalluldür demek değil, peygamberimizin ve hulafayi raşidinin namaz kıldırdıkları zaman sesli namazlarda bile Fatiha'yı sessiz okuduklarına delil olur. Yani Fatiha'yı şey, sesli okumadıklarına, içlerinden okuduklarına delil olur. Fatiha'yı ise sesli okuduklarına delil olur. Ama bazı âlimler dediğimiz gibi hayır, mesela İmam Şafii gibi besmeleyi de sesli okumak müstehaptır demişler. Çünkü o da Fatiha'dandır. Peygamberin okuduğuna dair de ne vardır? Rivayetler vardır. Lakin racih olan hangisidir? Sünnete en uygun olan besmelenin sessiz bir şekilde okunması, besmelenin sessiz bir şekilde okunması ve diğer kalan kısmın sesli bir şekilde okunmasıdır. Anlaşıldı mı? İnşallah. Sonra ne dedik? ثُمَّ <gülüyor> يَقْرَعُوا Bundan sonra bir sure okur. Tâvîlen, târeten bazen uzun, vaktasîraten e, târeten bazen de kısa okur. Ve, ve, mu, ve, ve, ve, ve mu mutavassitan, orta. Ve, mut ve mutavassitan orta târeten bazen de orta orta şekilde okur. Hmm. Vekenne yetîlu kıraat el-Hicr ve kanı yutilu kiraat el fajri sabah namazının kiraatını uzatırdı. Ekstra min sair istilavati diğer namazlardan daha fazla bir şekilde. Ve kanı yahru bil kiraati açıktan okurdu. Neyi açıktan okurdu? Fil fajri fajri namazında sabah namazında. Ve öleyin min el magrib ve geceyi yatsı ve ee, akşam namazın ilk 2 rekatında açıktan okurdu ve yusiru gizlerdi el-kiraate <الْقِرَاة> okumayı فيما سوا ذلك bunun dışında kalanlarda ise gizlerdi. Ve kana yutilu sallallahu aleyhi ve selle peygamberimi uzatırdı. Er-rak'atal ula <الْعُولى> birinci rekatına yapardı uzatırdı. Min kulli salatin her namazda alat ikincinin üzerine ne yapardı? İkinciğinin üzerine bunu uzatırdı diyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselatu vesselam e, namazlarını nasıl kılardı meselesi, yani namazların uzunluğu açısından söylüyorum e, meselesine gelince. Öncelikle şunu söyleyeyim, genel kaideler zikredelim, sonra e, şeye gidelim, gidelim. Bir, bir defa kesin bir şekilde Peygamber Aleyhisselatu vesselam namaz kılarken namaz kılanların halini gözetirdi. Bu birinci kaide. Peygamber namaz kıldırdığı zaman insanlara namaz kılanların halini gözetirdi. Kendisi mesela sahih bir hadiste ne diyor? اِذَا اَمَّا أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الدَّعِيفَ وَالْمَرِيدَ وَذَا الْحَاجَ Sizden biri insanlara namaz kıldırdığı zaman ne yapsın? Hafifleştirsin. Neden? Çünkü onların içerisinde zayıf vardır, hasta vardır. Bir de ne vardır? Bir de ihtiyaç sahibi olan vardır. Yani zaten hasta olan, zayıf olan, ihtiyaç sahibi olan namaz uzasa da ona fitne olacak. Öyle mi? Adam çünkü aklı başka yerde. Ki bir gün mesela İmam Ahmet'te Enes diyor ki Peygamberimiz sabah namazını böyle hızlıca kıldırdı. Hani normalde Peygamberimiz sabah namazını en uzun kıldığı namazlardan biri. Ne diyor? 60 ayetten 100 ayete kadar okurdu şeyde. Başka bir hadise Süleyman İbni Yasanın hadisinde diyor, uzun mufassallardan bir tanesini okurdu. Yani bir sureyi baştan sona uzun bir şekilde okurdu. Ama burada hızlı okuyor. Hatta bazı rivayette diyor ki, Kur'an-ı Kerim'den en kısa iki sureyi okudu diyor. Ben sordum diyor, ya niye böyle yaptın Ya Resulallah? Hani sürekli yaptığını mukali. Diyor ki, سَمِعَتُ buka سَبِينَ Ben ne yaptım? Bir çocuğun ağlama sesini işittim. Korktum ki, annesi bizimle beraber namaz kılıyor olsun o çocuğun. Çocuğu da bir yere bırakmış olsun. Çocuk ondan dolayı ağlıyordur. Hani kadın bir an önce gitsin, ne yapsın? çocuklarına e, Çocuğunun başına. Yine mesela daha önce söylemiştik Muaz peygamberimizle beraber namaz kılar, sonra gider kavmine namaz kıldırırdı. Bir gün namazı çok fazla uzatıyor, çocuğun bir de bırakıyor gidiyor kenarda namaz kılıyor. Yani Muaz'ı terk ediyor, gidiyor kenarda namazını kendi başına tamamlıyor. Tabii Muaz'a bu zikredildiği zaman diyor ki o münafıktır. Yani namazı bıraktıysa, gittiyse demek ki münafıktır. Ben onu diyor peygambere şikayet edeceğim. Adam diyor vallahi ben de seni şikayet edeceğim. Sen beni şikayet et, ben de seni şikayet edeceğim diye. Geliyorlar peygamberin yanına. Adamın söylediğine bakın. Yara sallatıyor. Senin yanında zaten yeterince uzatıyor. Yani hani biz onu beklerken sen zaten demek istiyor ki sen namaz zaten uzun kılıyorsun. Bu adam da senin yanında namazı uzatıyor. Daha sonra geliyor, bir de bizim yanımızda namazı uzatıyor. Yani demek ki işin içinden çıkamıyoruz artık biz. Peygamberimiz de diyor ki Efettanunen teya يَا Sen fitneci misin? Yani insanları dininde fitneye mi düşüreceksin? Namaz kıldırdığın zaman سَبِّحِ اسْمَا رَبِّكَ الْعَلَىٰي اَخُوَ وَالشَّمْسِ وَدُحَايَهَا يَخَيَوْهُ Yani şey sureleri oku. Kısa surelerden bir tanesini oku. E, Tabi şimdi günümüzde bunları okusan milleti ne diyor? Ya bir namaz kıldı adam sanki teravih kılıyor vesaire. Hani o dönemin kısa namazını söylüyor Peygamberimiz. Hani vesaire bir hisme yoku, ve vesaire. Bunlar bize birinci kaydı olarak neyi gösterir? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın ne yaptığını, insanların halini gözettiğini gösterir. O zaman biz imam olursak eğer arkamızdaki cemaatin durumu ve konumuna göre Namazın uzunluğunu ve kısalığını çok kısada tutabiliriz. Çok uzatada ne yapabiliriz? Uzatada biliriz. Bu insanların halini gözetmekle alakalı bir durum. İkinci genel kaide ise Peygamberimizin birinci rekatı iki, üç ve dördüncü rekatından uzundu. Bir ve ikinci rekatı ise neden uzundu? Üç ve dördüncü rekattan uzundu. Öyle mi? Ebu Katade Peygamberimizin namazını vasf diyor ki yutilu يُتِيلُوا الْرَكْعَةَ ula. Peygamberimiz birinci rekatı ne yapardı? Birinci rekatı uzatırdı. Ebu Said'in Kudri ve başka sahabeler diyorlar ki biz Peygamberimizin namazını şey yaptık. Peygamberin namazını ölçtük. Yani hani baktık Peygamber nasıl namaz kılıyor? Öğle namazında diyor, ilk iki rekatta secde suresi okuyacak kadar okudu. Öğle namazında sessiz okuyor ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hani ne kadar okuyor? Ona bakmışlar. İlk iki rekatta secde suresi okuyacak kadar okudu. Secde suresini biliyorsunuz değil mi? O kadar okudu. Üç ve dördüncü rekatta bir ve 2'de okuduğunun yarısı kadar okudu. İkindi namazında ise öğle namazının üç ve dördüncü rekatında okuduğunun yarısı kadar okudu. Yani ne olmuş oluyor bu şekilde? Öğle namazını üç dört sayfalık bir Kur'anla okumuş gibi oluyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ölen namazının son iki rekatında sanki iki sayfa okumuş gibi oluyor. İkindi namazında ise sanki bir sayfa kadar okumuş kadar ne yapıyor? Namazını kıldırıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Peygamber aleyhissalatu vesselam öğle namazını sabah namazı gibi biraz uzun tuttuğunu lakin ikindi namazını kısa tuttuğunu gösteriyor. Öyle mi? Buna sessiz olanlar. Peki sesli olanlar da dedik fecir namazında uzattıkça uzatırdı Peygamber aleyhissalatu vesselam 60 ayetten 100 ayete kadar okurdu. Akşam namazında Süleyman İbn Yeser diyor ki peygamberimiz akşam namazında ne yapardı? Sabah namazını diyor uzatırdı. Öğle namazını ona yakın kılardı. İkindi namazını daha hafif kılardı. Akşam namazında mufassallardan kısa bir tanesini okurdu. Yatsı namazında da orta bir tanesini okurdu diyor. Mufassal dediği hangisi? Mufassal sureler. Bu 28. cüzden sonra bu kısa kısa kısa şeyler var ya, sure. 2-3 sayfalık sure. Onları kastediyor. Mufassalları okurdu. E, yatsı namazı orta yokurdu ve Ebu Hureyre derdi ki ben bu adam kadar namaza Resulullah'ın namazına benzeyen başka bir adamın arkasında namaz kılmadım. Böyle okuyan bir adam var. Bu şekil yapan bir imam var. Ebu Hureyre de bu imam için diyor ki ben namazı Resulullah'ın namazına benzeyen böyle bir adam ben daha ne yapmadım. Ben böyle bir adam henüz görmedim." E, diyor. Bunlar da bize neyi gösterir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın namazı nasıl kıldığını. Lakin tek başına namaz kıldığı zaman ne demiştik? Mesela Ayşe annemiz, i̇bn Mesud, Huzeyfe, bunlar bize i̇bn Abbas. Bunlar bize neyi nakledenler? Peygamberimizin gece namazını nakledenler. Bir tanesi ne diyor? Ayakları şena kadar ayakta dururdu. Öbürü diyor ki bir rekatta bakara Nisa ve Ali İmran'ı okudu diyor i̇bn Mesud da diyor ki, artık onu bırakıp gitmek istedim diyor. Yani o kadar uzadı ki namaz diyor, artık ben namazı bırakıp gideyim. Bu kötü bir şey düşündüm diyor. Neydi o kötü düşünce? Ya Resulullah'a bırakmak istedim diyor. Tek başına namaz kıldığı zaman, başkası olmadığı zaman, e çünkü gece namazı ihtiyari bir namaz. Yanına gelenler de kendi isteğiyle geliyor. Farz namaz gibi değil. Uzatabildiği kadar Peygamberimiz ne yapardı? Uzatabildiği kadar uzatırdı. Şimdi ne oldu? Sünnetler tam tersine dönmüş. Yani insanlar insanlara namaz kıldırırken, ee, uzatabildikçe uzatıyorlar. Ama tek başlarına namaz kıldıklar zaman da kısaltabildikçe e, kısaltıyorlar. Bu ne bu sünnete aykırı olan bir şey? Anlaşıldı? Tamam. Okuyalım mı yeter mi? Yeter. Tamam. Burada duralım inşallah. eee Vahirudavane Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet.